Belki deliyim, belki buldum ben Zaten kafam en az odam kadar lazım. Bazen denizim, bazen bir den ya. Pembe yalanın gölgesi gider ya. İnanmasam olmaz. Bak neler tasadunlama görmüyorum ben. Açılma kovalar hep hiç beni izler. Sizden değilim, hem de hiçbirinizden. Yollar ve hep mayınlar Ve de bildiğini konuşmazsan o rap sayılmaz Cahil kadın söylemidir ben bilmem beyim anlar Çeteleşen örgüt ne beyim anlar Diyelim 5 yıl oldu cümlelerim yaşar oğlum. Halkımın üstüne tank sürdü kaşar Bro geri kaldın elimde true Fet mi vardı sanki bro get hip up'tır. Her şehirde düşman olur kuru Telikanlı benim benimle problemi varsa Benle problemi vardır Televizyon cahil bilgisiydi Uyutulmak istenen halkın istiyorum İstiyorum zihninde yıkılsın betonları Hiçbir çocuk günahkar doğmaz ırkçı olmaz. Belki deliyim, belki buldum benamı Zaten kafam en az odun kadar dağınır Susmamız Gelip sarardı Sen ise severdin seni denizler aldı Haziran 3 bir gece çaresizce bekleyişimdi Pişmanlığım seni tebrik etme işimdir Eski yok yeni yok hep sordu Hayat kader tenezzül bile etmez ki sorsan almamaya Ellerinden kaçamazsın ah Sanki büyü acı şekil değiştirir Konu rapse fark etmez moruk sevme neden siz? Konu karakterse yüz yüzeyken tövbe edersin Konu önemli de değil çünkü eşitlik ür değil Ağaç çocuklarla denersin gülmeyin Rahat olsun rahmetli dedem korkmasın Rualim köy evinde yer sofrası Eskiden böyle üretmemişti Çünkü küfrettiğim kadar şükretmemiştim Belki deliyim belki buldum ama Zaten kafam en az odam